Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür Uzak'tan telefonla sunuyoruz. İkimiz de evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor.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 sistem sayesinde ve telefonla bağlanacağız. İlk konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam merhabalar. Programımıza merhabalar. hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Sağ olun. Çok teşekkürler. Erdem Ergin geçen hafta da kendisiyle program yapmıştık biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Afet ve Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Uyum uzmanı. Erdem Bey merhabalar, hoş geldiniz sizle. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum ben de herkese. Sağolunuz, çok teşekkürler. Okan Hocam uzun süredir konuşmuyorduk fakat e, dün sabaha karşı 0.258'de Arnavutköy ilçesinin 18 kilometre açığında ve 7 kilometre derinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Uskumurköy'de evet. e, oturan insanlar e, gece yataklarından e, fırladıklarını belirtiyorlar. Ayrıca e, Kadıköy'deki arkadaşlarımız bile hissetmişler. E, hal, halbuki 4.1 büyüklüğünde bir deprem. Bu e, depremi üreten faya ilişkin bir bilgimiz var mı? Ve bu depremle ilgili e, bilgiler, e, sizin verebileceğiniz bilgiler nelerdir? Şimdi depremin olduğu yer aşağı yukarı Terkos Gölü'nün bulunduğu Karadeniz kıyısının bir 18 kilometre kadar açığı. Burası Shelf dediğimiz yani karadan denize doğru uzanan bir düzlük. Burada karadan taşınan çökellerin bulunduğunu biliyoruz. Yapılmış bazı çalışmalar var. Bu çalışmalar sismik araştırmalar. Trakya bölgesi bildiğimiz gibi doğal gaz açısından zengin bir bölge var. Karadeniz içerisinde de doğal gaz aramaları var. Bu nedenle yapılmış sismik araştırmalar var. Bu bölgenin jeolojisi ve fayları konusundaki bilgimiz bu sismik kaynaklardan geliyor. Ancak bunlara baktığımız zaman bölgede önemli bir fay yok. Burada görülen bir gaz depolanmaları var. Bu gaz depolanmalarının yanı sıra da bir takım aktif olmayan ya da aktif olduğu konusunda henüz bilgi sahibi olmadığınız küçük faylar var. Ve Karadeniz'in içerisine baktığımız zaman geçmiş deprem hikayesine çok büyük bir deprem Karadeniz'in içi ve çevresinde yok. Bilinen en büyük deprem 1968 Bartın depremidir 6.8'tir. O da buraya uzaktır zaten. Şimdi e, bu bir sürpriz deprem diyebiliriz. Çünkü e, bu büyüklükte e, Karadeniz çevresinde çok ender deprem oluyor. 2016'da 4.8'lik bir deprem olmuştu. O Karadeniz'in daha iç kesimlerine doğruydu. Bu biraz daha kıyıya yakın. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu bölgede e, büyük deprem üretecek, yıkıcı deprem üretecek. Şöyle de söyleyelim, beşin üzerine çıkabilecek bir deprem beklentimiz yok. E, bu tür üç, dört büyüklüğündeki depremler ise hemen her yerde Türkiye için e, beklenir depremlerdir. Her ne kadar yeri açısından sürpriz e, olsa da e, Türkiye'nin jeolojik yapısına baktığımız zaman her tarafı dolu bir ülkede bu tür üçlük, dörtlük depremlerin e, olmasını her yerde olağan karşılamak gerekiyor. E, bunun ne? arkasından artçı da gelmedi. E, tabii çok yakın olması e, özellikle Sarıyer, Uskunduköy, Tilyos civarlarına çok yakın olması nedeniyle e, hissedildi. Ben de e, açıkçası e, uyandım bu deprem nedeniyle. Ben de yakın oturuyorum. E, çok da fazla bir gürültü hissedildi. En çok merak edilen şeylerden birisi de o Tabii 4 büyüklüğünde ya da 3.6 ile 4.1 arası değerler veriliyor bu değer de aşağı yukarı 5 ila 9 ton arası dinamit patlamasına eşdeğer yani eğer 3.6 değeri Avrupa Sistemoloji Birliği'nin kabul edecek olursak aşağı yukarı 5 tonluk bir dinamit patlamasına eşdeğer bir enerji yayılımı demektir bunu ortaya koyduğumuz zaman gürültünün çıkmasını olağan karşılamak lazım. Beş tonluk bir dinamiti nerede patlatsanız bu duyulur. Bu da ona eşdeğer bir enerji veren bir deprem olmuştur. Evet, <gülüyor> Elvan'ın bir sorusu var sanıyorum. Hayır, şey yok ay bu gürültü konusu benim Sarıyer'deki bir arkadaşımdan ben ilk defa duydum bunu da şey, gürültüyle On da çok hani rasediçi bir gürültü olduğunuz falan söyledi. E bu e, baktığımız zaman 18-20 kilometrelik bir mesafe değil mi? E, evet, 18 kıyıya. km. Ve de 18 km'de bir, hani 5 tonluk bir dinamit patlaması bu kadar gürültü yapar mı? İnsanları bu kadar iriteleyecek merak ettim ben de. O yüzden sordum ama siz yani, doğal diyorsunuz. E, böyle bir gürültü oldu ben hani çok fazla hissetmediğim açıkçası. Ben de kilosa yakın oturuyorum ama. Çok fazla bir gürültü e, hissetmedim. Sallanma daha e, yoğundu. Hani Biraz da uyku hali <gülüyor> belki öyle bir ses olmuş olabilir. Uyanık olmadığım için. Ama e, yani Anladım. neticede 5 ton ya da eğer 4-9 tona yakın bir dinamit patlaması az bir patlama değil. Evet. Ee, peki hocam şimdi he, benim aklıma hemen böyle bir bu, bu noktada bir deprem veyedere gelince şey sorusu geldi ya yani bu depremin e, bilmiyorum, fayın herhalde incelenmesi ve Hani e, nasıl çalıştığı falann gibi e, konularda bir belli bir araştırma yapılması gerekiyor ama e, hani İstanbul kanalından bahsediyoruz ve kanalında Bu anlamda hani bir şey risk e, e, altında olması ihtimali var mı yapıldığı takdirde Evet şimdi şöyle e, bizim Türkiye'nin etrafını çevreleyen denizler hakkında, denizlerin özellikle depremselliği konusunda çok fazla bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Özellikle Karadeniz için yapılmış araştırmaların sayısı son derece az. Karadeniz çok çalışılmış bir yer fakat amaç olarak Karadeniz Türkiye'nin petrol ve doğal gaz potansiyelinin olduğu bir yer. Alışmaların da hemen hemen hepsi petrol ve doğalgaz amaçlı. Bunlar e, sığ seviyeleri çok göstermedikleri için burada aktif faylar var mıdır yok mudur tartışması var. E, ama deprem aktivitesine baktığımız zaman önemli bir deprem olmaması nedeniyle çok önemli bir tektonik aktivitenin olmadığını yani burada fayların aktif fayların fazla olmadığını söyleyebiliriz. Ee, tabii detaylı araştırılması gerekiyor. Ee, Marmara çok iyi araştırıldı 99 depreminden sonra. Ama örneğin Ege konusunda ya da bugün işte deprem olan Akdeniz konusunda e, özellikle depremselliğe yönelik araştırmaların sayısının çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Evet, bir diğer depremde geçen gün gerçekleşen, Ordu'da gerçekleşen deprem hocam. O da evet. biraz şaşırttı bizi. O da bilinmeyen bir fayın ürünü müdür? Evet. Yani o da diri fay haritasına, Türkiye'nin biliyorsunuz 2013'te diri fay haritası yayınlandı. Bu evet. haritaya baktığımız zaman burada herhangi bir fay görülmüyor. Ama bu olmadığı anlamına gelmez çünkü 2013 e, haritası o gün bilinen fayları gösteriyor. Bundan bir öncesi 96'da, 92'de yayınlanmıştı. E, 1992'den e, 2013'e gelene kadar ki süre içerisinde bir sürü yeni fay e, ortaya çıktı. Şimdi ortada olan depremde de bilinen bir fay yok. Şeoloji haritalarına da baktığımız zaman oralarda eski ya da yeni yani aktif olan veya olmayan e, fay varlığına dair bir emare görülmüyor. Ama e, deprem olduktan sonra orada bir fay e, olduğu herhalde anlaşılıyor. E, onun araştırılması gerekiyor. Ama bilgilerimiz dahilinde orada deprem üretebilecek e, aktif bir fay yok. Ee, en azından şunu söyleyebiliriz, büyük deprem üretecek bir fay yok. Eğer büyük deprem üretecek bir fay olsaydı sanırım bugüne kadar ortaya çıkmış olurdu. Evet, ee, burada bir da benim bir sorum var. Pardon, ha pardon, Tabi, tabi. Ee, sorum şu, ee, şimdi yani şu anda bu oradaki depremden sonra bir fayın olup olmadığı, hatta bu fayın niteliğinin ne olduğu konusunda araştırmalar yapılacak ama beraberinde aklıma hemen şu soru geliyor. Ee, Karadeniz'de e, şu anda Ordu Giresun Havaalanı bir denizde dolguyla yapılmış imal edilmiş. Ondan sonra e, sanıyorum biraz daha doğuda bir tane daha e, bu anlamda deniz doldurması ile yapılmış havaalanı inşaatı var. E, bu e, fayın varlığı bu inşaatlar için nasıl bir risk teşkil eder? E, bu konuda bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Yani şimdi olan depremler küçük olduğu için dört büyüklüğünde dörde yakın depremler. Bunlar sismik açıdan risk teşkil edecek şeyler değiller. Karadeniz dağları Türkiye'nin deprem açısından en az deprem yaşanan bölgeleri. Bir tane söylediğim gibi 1968 Bartın depremi var. Onun da nedeni tartışmalı. Onun dışında Karadeniz'de olmuş yıkıcı bir deprem bilinmiyor. Karadeniz'deki bölgelerin depremden etkilenmesi hep güneydeki Kuzey Anadolu fayi nedeniyle oluyor. Ama hani Karadeniz'in bu anlamda çok iyi çalışıldığını söylemek de pek mümkün değil. Karadeniz'in çok detaylı bir biçimde hem kara kısmının Karadeniz bölgesinin hem Karadeniz içinin araştırılması lazım. Bu konuda yapılmış en detay çalışmalarda sinoptikler santralı nedeniyle yapılan çalışmalardır. Sinop Nükleer Santralının çalışması kapsamında gerek Maden Tetkik Arama Enstitüsü, gerek diğer bazı kuruluşlar hem deniz içinde hem karada araştırmalar yaptılar ve o bölgede çok aktif bir fay olmadığını herhalde bulmuş olmalılar ki sonuçta oraya bir nükleer santral yapımı başladı. Dolayısıyla Karadeniz'in bilgilerimiz dahilinde sismik açıdan riskli bir bölge olmadığını biliyoruz. Ama e, jeolojide, yer bilimlerinde hiçbir zaman doğru yoktur. Bugünün doğrusu olabilir. Yarın bulunacak başka bir şey bu doğruyu değiştirebilir. Evet hocam 4.8 Hatay e, depremi evet. konusunda tabii çok erken ama e, söylenebilecek e, herhangi bir şey var mı? Tabi siz Şimdi nükleer santral yapımına dikkat çektiniz. Yanamıyorsam evet. o da 4.5 civarları bir depremdi ya da 4.7 idi tam rakamı hatırlayamıyorum. Bu e, orası aktif açı, e, tektonik açıdan çok aktif bir bölge. E, Antakya'dan e, Antakya Amik Ovası bir üç fayın kesiştiği yerdir. Bir tanesi Kuzey'de e, Kahramanmaraş Türk Amikovasına Ovası'na gelir. Bir tanesi Amikovasından Ovası'ndan Ölüdeniz'e gider ki dünyanın en büyük faylarından bir tanesi Ölüdeniz fayıdır. Üçüncü kolda Amik Ovası'ndan çıkar, Antakya'nın içerisinden geçer. Antakya fay üzerinde oturan bir şehirdir. Oradan Samandağ ilçesine gelir. Samandağ ilçesinin e, Meydan diye bir köyü var. Bu köyün içerisinden geçer ve oradan denizin içerisine girer. Muhtemelen ee, Kıbrıs'a kadar uzanır. Ve bu fay üzerinde tarihsel dönemlerde çok önemli depremler meydana gelmiştir. Geçenlerde ben oturup bir hesapladım. Antakya civarında tarihsel kayıtlara göre, şimdi olur, geriye gidiyor bu kayıtlar, ne kadar can kaybı var diye. 1.200.000 can kaybı var tarihsel kayıtlar doğruysa. Nilastan önce 65'ten günümüze deprem kayıtları var ve bunların önemli bir kısmı da Antakya zaman da fay üzerinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla aktif bir faydır. E, dikkatli olunması gerekir, depreme hazır olunması gereken illerin başında gelir Antakya. Evet. Bu Doğu Anadolu fay sisteminin bir parçası değil mi hocam? E, bu bağlamda Elazığ depremiyle bağlantılı bir şey söyleyebilir miyiz? Evet. Hale, burası biraz tartışmalı. Doğu Anadolu fayı Singöl Karlova'dan başlar. İşte Elazığ depremini oluşturur, oluşturan fayda odur. Kahramanmaraş Türkoğlu'na kadar uzanır. Türkoğlu'ndan sonra o da üç kola ayrı, iki, üç iki kola ayrılır. Bir tanesi Adana Ceyhan tarafına gider, bir tanesi Amik Ovasına Türkoğlu'dan Amik Ovasına gelir. Ondan sonra tekrar uça ayrılır. Dolayısıyla bu kolların hangi hangisinin cevabı konusunda gerçekten tartışmalar var. Oldukça uzun. İsterseniz ona hiç girmeyeyim ama parçalardan oluşan bir sistemden bahsediyorsak evet Doğu Anadolu Ölüdeniz fayı ve bunların kollarının üzerinde diyebiliriz. Evet. Bir de şey geçenlerde gene dün müydü Karlova'da da bir, şey de, bir deprem oldu ufak da olsa evet. bir deprem oldu. Evet. E, baktığımız zaman böyle sanki o hat üzerinde böyle bir hareket gözüküyor gibi. Evet Karlova e, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. Çünkü Karlova e, Kuzey ve Doğu Anadolu fayları ve Varta fayının bütünün <Gülüyor> kesiştiği bir nokta yine. Bu tür çok faylı bölgelerde hep sık deprem olur. Mesela Amikovası, işte Kahramanmaraş Türkoğlu, e, adana Ceyhan, e, Karlova gibi bölgeler gerçekten e, farklı fayların birbirine girdiği. Yakın zamanda olan Manisa depremi, ondan önce olan Başkale depremi bunlar hep birkaç fay e, zonunun birbirini kestiği bölgelerde. O nedenle buralarda sık sık deprem görüyoruz. Evet hocam size çok çok teşekkür ederiz. Tabii bu koronavirüs günlerinde bir de depremlerle karşı karşıya kalmak çok tedirgin edici. Ve evet. vatandaşlarımızın korkularını çok daha fazla arttırıyor. Dileriz depremsiz geçiririz bu dönemi koronavirüsle <gülüyor> boğuşmamızdan da <gülüyor> başarıyla çıkarız şey. diyorum. İnşallah. Evet, daha çok daha çok teşekkürler hocam. Katılıyorum ben de. Teşekkür Sağ olun. İyi Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler, hoşça i̇yi kalın. Iyi Sağlıklı iyi günler. günlerde görüşmek dileğiyle hocam. Sağ Evet, program programımızda telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz vardı. İstanbul'da Arnavutköy ilçesinin 18 kilometre açığında gerçekleşen depremi, Ordu'da gerçekleşen depremi ve bugün biraz önce Hatay'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki Tam depremi. Laski açıkları galiba. Kandil'in sitesine baktım da şimdi biraz daha güney Hatay'ın. Evet, güney, evet. güney güneybatısı. Evet, şimdi e, Erdem Ergin'le devam edeceğiz. Erdem Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Sizinle geçen programda e, COVID-19 hastalığıyla ilgili e, UNDP'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın e, yürütmüş olduğu çalışmayı konuşmuştuk. E, o günden bugüne yeni bir gelişme var mı gene bu konuya ilişkin olarak? Var. Yani tabii e, gündem durmuyor. Dediğiniz gibi Covid-19 e, yani hepimizi etkiliyor. E, şimdi geçen sefer hatırlarsanız daha ziyade e, kriz yönetiminin üç aşamasından bahsetmiştik. Yani bir süreç tanımıştık. E, bir belirsizliğin hakim olduğu kriz var. E, şu an onun içindeyiz. E, sayılar sabitlenene kadar yani günlük pozitif vaka sayısı sabitlenene kadar. Ardından bir geçiş dönemi var. Evet. Tekrar kağıtların dağıtıldığı ve normallerin tanımlandığı. Üçüncü de o toparlanma süreci. Şimdi evet. bu, e, biz de bir anket yapmıştık özel sektörle. İşte 800'e yakın cevap almıştık. E, Dünya Gazetesi'nde sonuçlar yayınlanmıştı. Tam da konuştuğumuz gün onları paylaşmıştık. Şimdi gelişmeler şu yönde, e, biz artık kriz döneminin yani belirsizliğin artık birkaç haftaya son bulmasını e, Ümit ediyoruz ya da bekliyoruz. Yani Avrupa'daki ülkelerde alınan tedbirlere benzer hmm. tedbirler uygulanıyor ülkemizde. Ee, ve birkaç haftaya bunun sonuç vermesini e, ümit ediyoruz. Dolayısıyla e, bizim şu andan aslında başlamamız gereken çıkışı planlamak. E, Avrupa'da evet. birkaç ülke şu an çıkış tarihlerini açıkladı. E, İtalya herkesin tabii gözü önünde olan bir ülkeydi. İşte başbakanları. 3 Mayıs'tan itibaren yavaş yavaş dönüşe geçeceğiz diye açıklamada bulundu bu hafta Şimdi bu niçin önemli? Bir şeyi durdurmak, yani bir makineyi durdurmak onu tekrar işletmeye almaktan daha kolay. Yani durdururken dur dersiniz ve dur. Tekrar o ilmeği kazandırmak çok daha karışık bir mekanizma aslında. Yani tabirkada mühendislerin kafa yorduğu, işte, şu an bizim, bizim toplum olarak kafa yormamız gereken bir mesele. Dolayısıyla bunun iyi tasarlanması lazım. İlk başta işte gözlemlediklerimiz daha ziyade bu yönde. Yani bu konudaki çalışmaları ben kısaca paylaşayım. Birincisi gözlemlediğimiz çok değişik stratejiler kullanılıyor. Bazı ortak noktalar var. Ortak nokta da şu. İlk toplum, toplumsal hayattan ilk men edilen ya da ortadan kaldırılan büyük ihtimal son devreye alınacak. Bu ne demek? İlk önce okullar kapatıldı. Büyük ihtimal okulların açılması sona bırakılacak. Ee, yani ilk giren son çık artık gibi bir e, mantelite düşünebiliriz. E, bu ne demek? İşte riskli kesimler ilk önce e, karantinaya alındı. Onlar en son karantinadan çıkar. En son ne yavaşlatıldı ya da ne durduruldu o da işletmeler. Bu da ilk önce işletmelere e, tekrar dönüş olur. Şimdi bu birinci olgu. İkincisi karantinanın kalkması her şey bir anda eskisine dönecek algısı yaratabilir. Öyle olmayacak. Geçici bir dönem olacak. Yani işlere dönebiliriz ama maske takacağız. İşlere dönebiliriz ama hala toplu taşımada belli sınırlandırmalar olacak. Ya da bir üretim bandı düşünün, Üretim bandında işçilerin yan yanına durma mesafelerinde belli şeyler olacak. Yani önlemler olacak. Belki işte çok kalabalık toplantı yapmamız olmayacak. Şu soruyu biz çok soruyoruz kendimize. Yani bir daha futbol stadı ne zaman olacak? 20 bin, 30 bin kişi ne zaman bir araya gelip bir maç Bu çok ciddi bir soru. Bu Mayıs ayında mı olur, Haziran'da mı olur, yıl sonunda mı olur? Bunu çoğu insan büyük ihtimal 2021'den önce olmayabilir diye cevaplıyor. Dolayısıyla bu bu bilgiyle, bu bilginin beraberinde getirdiği başka sorular var. Yani biz bir stadı dolduramıyorsak, konserler de olmayacak demek, tiyatrolar da olmayacak demek. Peki uçakları ne zaman binmeye başlayacağız? Peki eğer işiniz gereği işte geniş katılımlı toplantı yapıyorsanız, 100 200 kişilik bunları ne zaman yapacaksınız? Yapmayacaksanız nasıl yapacaksınız işlerinizi? Bir tedarikçiye de müşteriye ziyarete gidiyorsanız bunu nasıl yapacaksınız? Yani... E, bu tür sorular var ortada. Bunlar hep geçiş dönemiyle yani karantinanın bir fiil, bit, evlere bu kadar çok kapanmanın gere gereği olmadığını açıklayacak e, hükümet e, diğer ülkelerin hükümetleri gibi. Peki sonrasında sonrasında ne olacak? O, onun üzerine eğilmeye başladık. Değişik ülkelerin modellerini inceliyoruz. E, Avusturya mesela yüz ölçümü e, endeksi üzerinden ilerliyor. 400 metrekare yüz ölçümünün altındaki dükkanları önce açık. 400 metrenin üzerindeki dükkanları belli işte sayılarla yani 400-600 metrekare gibi e, progresif olarak e, sıralı, sıralı olarak açmaya karar vermiyor. Çünkü yani, mantelite e, ne kadar yüzey ölçümü varsa o kadar insan ve sirkülasyon var o kadar e, bulaşma riski var. Dolayısıyla burada değişik teknikler gözlemliyoruz. Hani... E, Türkiye'de neler uygulanabilir? Ekonominin etkisini nasıl en azı indirebiliriz? Türk iş yapısına uygun neler uygulanır? Bu, bu tasarlanması gereken. Bu bir bu paylaşmak istediğim bir gelişme. Başka bir gelişme üzerinde çalıştığımız aktif olarak. Türkiye'deki iş yapma şekillerinin çok ciddi şekilde değişmesini bekliyor. Yani bu değişim aslında İş yapma şeklinin yanında belki ürün ve hizmetlere de uzanır. Belki işletmelerin networkleri ve kimlerle çalıştıklarına da uzanır. Ancak iş yapma şeklinde şu an gözlemlediğimiz mesela bu programı stüdyoda canlı yapmaktansa işte herkes evinden yapıyor. Sizde yani radyo açık radyo olarak bu sizde nasıl bir işleyiş değişikliği yaratabilirsek kalıcı bazı çözüm yeni çözümler üretmeniz söz konusu olabilir bu birçok iş modeli içinde geçerli bir şey onları öngörmeye çalışıyoruz Çünkü burada yeni çözümler üretilebilir ve bu aslında eskiye dönmekten daha verimli de olabilir yani birçok iş kolunda bu verim artışı veya üretkenlik ya da yaratıcılık artışı gözlemleniyor bunu ölçme tasarruf da değil mi tasarruf mesela doğru inovasyon tasarruf görünürlük mesela artabilir Mesela eğitim bütçeleri, seyahat bütçeleri şu an fazla verecek 2020 yılı şimdiden. Çünkü o eğitim programları belki yapılıyor ama etkinlik düzenlemeden yani yemek, lojistik, seyahat bütçeleri olmadan yapılıyor o eğitim faaliyetleri online, zoom üzerinden. Dolayısıyla bütçede bir tasarruf oluyor, seyahat bütçelerinde tasarruf oluyor. Dolayısıyla bazı şeyleri firmalar daha kalıcı kılmak isteyebilir, İş yapma şeklinde çok ciddi değişiklikler olabilir. Ve firmalar burada pozitif adım atıp yani inisiyatif alıp ben aslında bu krizi bir fırsata çevirip inisiyatif alıp bunu bu hale getirmek istiyorum. Yani bu değişikliğin artık olmasını istiyorum diye de adım atabilir. Biz bunları gözlemliyoruz. Yani esasen bu konular üzerinde çalışıyoruz. Özel sektördeki paylaşlarımız sosyal girişim paydaşlarımızla birlikte. Evet, evet şimdi isterseniz evet. bu da bir küçük ara verelim ve müzik parçamızı dinleyelim ee, Ömer'den rica ediyoruz ondan sonra da hemen e, sizin yürütmekte olduğunuz İstanbul deprem senaryosuna ilişkin e, çalışmalara geçelim. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan e, en son depremleri almıştık Arnavutköy ilçesi açıklarındaki ordudaki ve bugün gerçekleşen e, Hatay, gerçi e, Elban. Daha farklı bir şey veriyor, bilgi veriyor ama şimdi Erdem Ergin arkadaşımızla devam ediyoruz. Evet, Elvan söz sende. Evet, şimdi geçen hafta da programımızda ele aldık. Bugün de başlangıç bölümünde ele aldık. Bu Covid 19 pandemisine o kadar fazla dahil olduk ki günümüzü gecemiz onun üzerinde geçiyor. Esasında İstanbul Türkiye açısından ve de İstanbul açısından belki de çok önemli olan deprem gerçeğini epik bir zamanda programlamamız anlıyorduk. İlk defa bugün Okan Açıyla gelip dönüş yaptık. Ben şimdi o noktadan biraz daha devam etmek istiyorum. Özellikle Erdem Bey bulmuşken Erdem Bey biliyoruz Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi İstanbul olası İstanbul de depremiyle bağlantı olarak bir takım çalışmalar içerisinde. Bu çalışmalar değişik yönleriyle devam ediyor anladığım kadarıyla. Siz de bu çalışmalar içerisinde ağırlıklı olarak yer alıyorsunuz. Bu çalışmalarda esas alınan senaryo nedir? Yani İstanbul'da ne bekliyor Birleşmiş Milletler? Nasıl bir senaryo üzerinde bu çalışmaları geliştiriyor? Merhabalar tekrar. Çok teşekkürler. Şimdi senaryo olarak biz de bir devletin ürettiği senaryoları temel alıyoruz. Çünkü yani İstanbul Belediyesi ile bu konuda çalışıyoruz. Ve İstanbul'un değişik altyapı kuruluşlarıyla İKDAŞ, İSKİ, İYİTT, yani BEDAŞ, tüm altyapı kuruluşlarıyla görüştük. Ve hepsinin aslında ortak aldığı bir senaryo olduğu için biz de o senaryoyu ortak alıyoruz. Bu Boğaziçi Rastanesi tarafından ve zamanında işte 99 depremi sonrasında Japonya hükümetinin de yardımıyla ve desteğiyle üretilen senaryo 7.4'lük bir senaryo. Bunun senaryonun senaryo kelimesinin altındaki bir şeyi açmak istiyorum çünkü sabah konuştuğumuz Covid'le az önce konuştuğumuz Covid'le alakalı bir konu. Şimdi risk dediğimiz konu ya da senaryo dediğimiz konu aslında ...bir olayın e, oluşma olasılığıyla o olayın etkisiyle alakalı. Şimdi Covid-19 gibi bir salgının e, meydana gelmesi olasılığı aslında 3 aşağı 5 yukarı yani global ölçekte hesaplanıyor. Yani kaç yılda bir öyle bir şey olabilir. Bunun olasılığı nedir? Ve bu olduğu zaman etkileri nedir? Bu ikisi çarpıldığında, olasılık ve etki çarpıldığında... İnsanlar diyor ki ya bu risk kabul edilebilir ya da yok bu çok büyük bir risk. Bunun için hazırlık yapmalıyız, bu konuda düşünmeliyiz ve önlem almalıyız diye karar verir. Yani o risk kararı o şekilde e, meydana çıkar. Şimdi e, İstanbul depremine gelecek olursak İstanbul yani İstanbul'daki işte Kuzey Anadolu fay hattının depremselliği biliniyor. Ancak ne kadarı biliniyor? E, bunların çok değerli hocalarımızın dediği kadar e, birkaç bin yıllık tarihi biliniyor. Ancak bu fay tabii çok daha uzun bir süredir e, faal ve aktif. Dolayısıyla bizim elimizdeki bilgi aslında olasılığı doğru anlamak üzere için yeterli değil. E, benden önce konuşan değerli hocamız da benzer bir şey söylemişti yani jeolojik e, şeyler e, araştırmalar hakkında bildiğimiz kadarıyla hareket ediyoruz. Yani elimizdeki tek şey o, e, imkan o. E, bizim bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da 200 yıl 250 yılda bir bir büyüklükte bir e, şey oluyor. ay hareketli ve deprem oluyor. Ve bu da 7 şiddetine yakın 7 büyüklüğüne yakın bir şey de oluyor. E, büyüklüğünde oluyor. Dolayısıyla senaryolar bu, bu yönde. Yani önümüzdeki yıllarda bu yarın da olabilir 5 yıl sonra da olabilir ya da 30 yıl sonra da olabilir. Bu konuda maalesef bir öngörümüz yok. E, 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir. 7.3, 7.5 o kadar detay maalesef e, o kadar ince şey yapamıyoruz. Yani projeksiyonlar o kadar incesini göstermiyor. Dolayısıyla senaryo bunun üzerine. E, biz de e, devlet kuruluşu, kurumlarıyla ve özel sektörle beraber bu senaryoyu temel alıp bu aslında bugün de olabilir, yarın da olabilir diye davranaraktan planlar e, geliştiriyoruz. Evet bu senaryo bir şekilde işte sismik tehlikeyi siz ortaya koyuyorsunuz ve ondan sonra da bunun işte olasılığı nedir ve sonuçları ne olabilir kısmına geçiyoruz ki riski hesaplayalım diye anladığım kadarıyla doğru mudur? Doğru. Bu noktada... Bunun sonuçlarının ciddiyetini belirlemede nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Hani bir takım anladığım kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özellikle kritik diye netelendirebileceğimiz altyapısını işleten ve yapan kuruluşlarla birlikte çalışıyorsunuz. Bu burada bir şey mi belirleniyor? Yani bir zarar görebilirlik ya da hassasiyet ya da nasıl tanımlarsanız o mu araştırılıyor? Neyin üzerine inşa ediliyor bu çalışma? Aynen. Şimdi e, İstanbul tabii e, kolay bir şehir değil. Yani hani e, Doğu Batı ekseninde 180 kilometreden bahsediyorsunuz. E, Kuzey Güney'de de bir 55-60 kilometreden bahsediyorsunuz. E, şimdi burada etkiyi belirleyen olasılığı konuştuk senaryo itibariyle olasılık işte aşağı yukarı 200 yılda bir e, 7 büyüklüğüne yakın e, bir e, şey deprem. Etkiye gelince e, etki de bir İstanbul'un olmadığını anlamamız gerek. Yani birkaç İstanbul var ve her İstanbul'un her köşesi aynı şekilde etkilenmeyecek. Bunun değişik parametreleri var. Birincisi fay hattına uzaklık veya yakınlık. Yani fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı, adalara, adaların açığından, denizin altında, aşağı kırı doğu batı ekseninde ilerleyen bir fay hattı. Dolayısıyla fayın, yani depremin merkezi Orada olacak ama ne tarafında olacak çok net bilinmiyor. Ee, daha ziyade işte e, Anadolu yakısına işte Kartal Pendik tarafına mı yakın olacak yoksa e, Silivri olacak? O, o mesela bir e, hat üzerinde bir çizgi düşünün, çizgi üzerinde bir noktada bir, bir deprem olacak ve oradan enerji yayılmaya başlayacak. E, enerji yayılmaya başladığı için yakınlık önemli o birincisi. Siz neredesiniz? Yani hani işte Sarıyer'le Fatih ilçelerinin aynı şekilde etkilenmeyeceği kesin. Yani yakınlıktan dolayı. İkinci parametre zemin. Yani zeminin niteliği nedir? Kaya yapı üzerinde misiniz? Yoksa işte sulak bir bölgede misiniz? Bir dere yatağında mısınız? Dolgu bir yerde misiniz? O da bir etkileyecek. Yani yani faktör olacak etkinizi ölçmek için. Üçüncüsü de Binanızın kalitesi yani binanın sağlam mı, yaşlı mı, iyi bakılmış mı ya da işte restorasyondan tadilattan geçti mi yani çok basit bir örnek vermek gerekirse bir bina orijinal bir şekilde mesken olarak konut olarak tasarlanmış ancak sonrasında altına bir işletme açılmış bir gibi bulunmuş bir atölye açılmış ve o açılırken de binanın işte kolonları veya taşıyıcı şeyleri tadilattan geçmiş yani bir şey oynama olmuş orada bir değişiklik olmuş. Bu da üçüncü faktör yani bu üç faktör birleşince sizin bulunduğunuz konum itibariyle o deprem sizin nasıl etkileyebilir onları aşağı yukarı kestirebilir. Bunu tabii nokta atışı yaparaktan hani Ahmet'in etkisi şu kadar olacak, patlan etkisi bu kadar olacak demek çok zor. Daha ziyade istatistiksel çalışmalar yapılıyor, İBB tarafından çok detaylı çalışmalar yapılıyor. Binaz toku referans alınarak, çünkü binaz doku üzerinde kaç yaşında, kaç tane adet kaç adet inan var biliniyor, zeminler biliniyor, bu zaten bilinen bir çalışma. İşte esas yine elimizdeki en az bilinen data, yani deprem tam olarak o çizgi üzerinde nerede olacak, Libya'ya yakın, Anadolu'ya kısmına yakın, onlar çok net bilinmiyor. Ancak istatistikli olarak aşağı yukarı can kaybı sayısı e, ortaya çıkıyor bu büyük bir deprem için. Etkilenen bina sayısı ortaya çıkıyor ve e, ekonomik etki sayısı ortaya çıkıyor. Yani e, isterseniz onları biraz daha çok e, geliştirebilirim çünkü... Buna göre e, çalışmalar yapabiliyoruz. Bu, bu noktada bir soru sorabilir miyim? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz yılın sonuna doğru bu deprem seferberliği eldeki depremden sonra deprem seferberliği ilan ettiği dönemde bir takım rakamlar verdi. Bu rakamlar sizin kullandığınız rakamlar mı? İşte 1980 öncesi yapılan şu kadar bina var. E, bunların işte yıkılma şeyi hemen e, e, şey kentsel dönüşme girmesi gereken şu kadar bina var filan şeklinde. Siz de bu rakamlar üzerinde mi inşa ediyorsunuz mu? Evet doğru. Yani onlar şu ana kadar Aynen. kullanılan yani geliştirilen en sağlıklı rakamlar olarak bakıyoruz. Bazı konularda hani yıkık ve ağır hasarlı kategorileri var. Yani çok değişik kategoriler var orada. Hı hı. O kategorilerin altındaki hesaplarda bazı yöntem farkları var. Ama bu da beklenir. Yani hani aslında orada tek bir sayı vermektense bir yani bir bir tahmin vermek yani şu ile bu sayı arasında bir şey bekliyoruz diye yaklaşmak daha doğru olur. Çünkü bir belirsizlik var ister istemez yani istatistik konuşuyor ve orada tahminler var. Bunu somut bir örnekle söyleyeyim Güzel. vereyim size Elazığ depremi. Elazığ depremi aslında oluşan o büyüklükteki deprem için çok daha fazla binanın yıkılması beklenirdi. Ancak daha az daha yıkıldı. Onun da depremin e, oluşumu etken oldu. Yani deprem büyüktü, ama e, enerji yavaş bir şekilde yayıldı. Yani süreye biraz e, şey yaptı yani o 40 saniye yayılarak enerji yayıldı e, bizim birlikte çalıştığımız işte Boğazçı tanesinden e, değerli hocalarımız var. Onlarla değerlendirmeler yapıyoruz açıkça. Biz Erzurum depreminde hemen yani hemen ilk haftada ekonomik hasar ee, konuşmak için ve değerlendirmek için bir ekip olarak ve o konuda da çalışmalarımız sürüyordu. Yani Covid 19 e, ile e, bölündü maalesef bu çalışmalar. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla e, depremin oluşum şekli de e, o sayılara bir belirsizlik getiriyor. Dolayısıyla hani tek sayı değil de bir tahmin üzerinden şu sayıyla bu sayı evet, arasında, aralık üzerinden geliyorsun. Aralık Hı -hı. üzerinden konuşmak daha sal. Benim bu Peki, noktada e, benim evet. de bir sorum var Erdem Bey. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı kuruluşlar ve daire başkanlıkları aktif bir çalışma içindeler. Siz de bunun verilerinden hareketle e, ne yapıyorsunuz? Yani e, burada Birleşmiş Milletler e, Kalkınma Ofisi'nin e, rolü nedir? Onu biraz daha net e, dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi her şeyden önce biz bu deprem seferberliği içinde hareket ediyoruz. Yani şey ona katkı vermek ve onun içinde hareket ediyoruz. Şimdi dediğimiz gibi etki üç alanda yani can güvenliği ve can kaybı. İkincisi binalar yani fiziksel kayıp. Üçüncüsü de ekonomik. Birleşmiş Milletler şeyi çok net görüyor. Yani Türkiye'nin ülke olarak arama kurtarma kapasitesi çok gelişmiş durumda. Yani, yani şu an değişik ülkelere de zaten destek olarak giden ekiplerimiz var. Dolayısıyla biz can güvenliği ya da arama kurtarma konusunda mesken ve konut üzerine odaklanmıyoruz. Ancak işçileri özelliğine odaklanıyoruz. Çünkü senaryoya baktığınızda aslında 7. 37.4 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Ee, birlikte çalıştığımız bazı kentler var. Manila gibi. Çünkü İstanbul'a benzer bir büyüklükte, i̇şte 16 milyon kent o da. Ee, şimdi e, itfaiye e, gücünüz ve arama kurtarmanız ve e, devletiniz ilk önceliği konutlar olur. Yani vatandaşa erişme burada eğer ki deprem e, gündüz vakti olursa gece vakti olursa çoğu insan evinde gündüz vakti olursa Biliyorsunuz hepimiz dağılmış durumdayız. Yani e, Covid-19 hariç okul, iş yeri ve ev üçgeni arasında tüm aileler e, dağılmış durumda. Dolayısıyla farklı yerlere arama, kurtarma ve can güvenliği konuşulması lazım. Dolayısıyla şu an e, can güvenliği konusunu özellikle iş yerlerine nasıl yayabiliriz? Bir, bu konuya kafa yoruyoruz Birleşmiş Milletler olarak. İkinci önceliğimiz... Müdahalede temel ihtiyaçların karşılanması. Bunu şu şekilde örnek vereyim. Şimdi e, az önce bahsettiğiniz İBB'nin e, sayıları var. Hani yıkık, ağır hatarlı vesaire e, bina sayısında. E, genel anlamda baktığınızda bu Elazığ depreminde de 99 depreminde, Van depreminde hepsinde görüyoruz. Tedbir amaçlı binanız sağlam ise bile e, birkaç geceyi dışarıda geçirmeyi tercih edersiniz. Şimdi 16 milyonluk bir kentten bahsediyor bahsediyoruz. Eğer e, 99 depremi ve daha önce yaşadığımız depremler gibi nüfusun %50'si %60'ı birkaç geceyi dışarıda geçirmeye karar verirse veya hükümet bu yönde öneri verirse siz düşünün. Yani 810 milyonluk bir kitlenin 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını gıda, e, mevsime göre e, çadır, yorgan, yağmurluk, güneşten korumak için kasket, gölgelik, vesaire gibi malzemenin temininden bahsediyoruz. Ee, yani hiçbir devlet böyle bir sayının altına kalkamaz, plan yapamaz. Dolayısıyla burada özel sektör kapasitesinin çok elzem bir rol olacağı yani supply chain'in, tedarik zincirleri ve üretim kapasitesinin Türkiye'nin e, çok güzel e, coğrafi olarak dağılmış bir üretim kapasitesi var. İstanbul depremi e, lokaldir yani hani e, İzmir, e, Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu üretim zincirlerini etkilemez. Oradaki üretim kapasitesi bakidir. Orada nasıl bir aktarım, nasıl deniz yoluyla özellikle, para intiye uğramasını öngörüyoruz haliyle, deniz yoluyla, hava yoluyla nasıl köprüler kurulabilir? Onlar üzerine çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler olarak bu ikinci konumuz. Dolayısıyla birincisi can güvenliği iş yerinde, ikincisi... Temel ihtiyaçların karşılanmasında özel sektör, <gülüyor> kamu orasındaki işbirliklerin kurulması. Üçüncüsü de iş kesinti sürelerinin ve iflas oranlarını düşürülmesi. Bu neden önemli? İstanbul, Türkiye'nin gayri safi milli hastalığının %30'u, vergi tabanının %40'u, tedarik zincirlerinde %50'sini oluşturuyor. Yani İstanbul durduğunda aslında Türkiye'nin ekonomisi duruyor. Dolayısıyla can güvenliğinin ötesinde, bugün Covid-19 için de aslında benzer şeyler konuşuyoruz. Yani sağlık önceliğin, önceliği halledildikten sonra ekonomik ihtiyaçların şey, görülmesi lazım. 99 depreminden bildiğimiz sayılar etkilenen küçük ve orta boy işletmelerin %60'ı iflas kepenk kapattı. E, ...hayatta kalanlarda ortalama 40 gün iş kesinti süresine e, uğradı. Şimdi bu sayıları düşünün. Yani hani İstanbul için böyle bir senaryo... ...yani 99'da Türkiye bunu yaşadı. Biz bugün İstanbul'daki paydaşlarımızla... ...yani bunu istiyor muyuz? Çünkü baseline bu. 99'da bu yaşandı. E, cevap hayır oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Daha olumlu bir senaryo istiyoruz. O zaman bu yönde çalışalım. Neler yapmamız gerekiyor ki... İflas oranını düşürelim. İş kesinti süresini azaltalım. Ve bunlar Covid-19 için de geçerli denklemler. Yani bunlar Tabii. parametredir. Yani iflas oranı biz nasıl azaltabiliriz? İş kesinti süresini nasıl azaltabiliriz? Dolayısıyla biz, bizim önceliklerimiz bunlardır. Depremde, İstanbul deprem için konuştuğumuz Elazığ depremine de uygulayabiliyoruz. Covid-19'da uygulayabiliyoruz. Ve bu, bu çerçevede analitik çalışmalar geliştirip uygulamaya dönük öneriler, eğitimler, araçlar geliştiriyoruz. Ee, özellikle bu şey e, ilgimi çekti. Siz hani dediniz ya e, İstanbul'da e, bir deprem olması durumunda işte e, senaryoya göre şu kadar insan geceyi sokakta geçirecek ki en azından birkaç gün e, evlerine giremeyecekler. E, e, buna göre de işte şu kadar sayıda e, çadır, şu kadar sayıda ne bileyim e, mevsimine göre battaniye ya da örtü falan gibi bir takım ihtiyaçlar. Bu korkunç miktarlara ulaşıyor ve de e, tabii İstanbul'da söylenen bu de bir deprem olacağı bu tamamıyla Türkiye'nin kendi olanaklarıyla başa çıkabileceği bir şey olmayı bence aşacak böyle büyük bir düşüncedeyim. O noktada uluslararası bir destek ve dolayısıyla da Birleşmiş Milletler mesela bu konuda çeşitli örgütlerinin yani doğrudan devreye girmesi söz konusu olacak. Birleşmiş Milletlerin bu anlamda bir bölgesel bir hazırlığı var mı? Yani evet, e, Türkiye yatta civarında çıkan e, bu şekilde büyük bir e, a, a şeye, e, acil duruma e, müdahale edebilecek e, gerekli e, işte tedariki sağlayabilecek bir şey e, hazırlığı var mı? Var var hani Birleşmiş Milletler'in tüm bölgeler için yani Asya kıta olarak Afrika ve Afrika, Afrika ikiye bölün yani Kuzey Afrika ve şey Sahara altı ülkeler bölünüyor. Hı hı. Yani coğrafi mesafeler olarak yani uçuş saat üzerinden hı hı. değişik noktalardı. İşte bizde Dubai'de var, İtalya'da birinci de var. E, ...değişik noktalarda depolar var. Ve bu depolar yani aslında... Dubai, Dubai'de var. <gülüyor> e, evet ama e, hani Brindisi de yakın. Yani Brindisi İtalya'nın evet, evet. hemen Sicile bölgesinde. Yani İzmir'in Ferib İzmir feribotu var orada. Yani o kadar yakın bölgeler var. Aynen, evet. e, do dolayısıyla e, regional hub'lar var. E, yani şey, bölgesel merkezler var. Ama e, bu merkezlerden e, malzeme temini yine de... ...lojistik sebeplerden dolayı belli bir süre altına inmez. Yani yüklenip uçağa bindirilip buraya indirilip ondan sonra nokta yani, yani vatandaşa ulaştırılması belli bir süreyi alıyor. Dolayısıyla burada bizim farklı ülkelerde gördüğümüz uygulamalar vatandaşla devlet arasındaki anlaşmanın aslında gözden geçirilmesi. Yani arada bir beklenti var ve o beklentinin paylaşılmış sorumluluk ilkesi kullanılarak Bakın yani tamam. ilk 72 saat İstanbul vatandaşı olarak e, devletin size ulaşamayacağını e, kabul etmeniz gerek yani iki taraf devlet de bunu kabul edecek vatandaş da kabul edecek bunu Covid 19'da evet. çok net gördük yani hani değişik ilk ihtiyaçların dağıtılması, işte maskelerin, eldivenlerin, koruyucu malzemelerin dolayısıyla bu anlaşma senaryo bazlı anlaşma gözden geçirilirse işletmelere, vatandaşlara, derneklere, sivil topluma, üniversitelere, her türlü kuruma e, ha tamam ben kurum olarak o zaman kendimi kurtarmak için veya ilk 72 saat kendi başımın çaresine bakmak için ne yapmalıyım diye e, alan doğar. Ve bu alanı hmm. değerlendirirler. E, şu andaki denklemde e, devletin herkese yardım eli uzatacağı ve devletin yeterli olduğu varsayımı üzerine hareket ediliyor. E, bu şey yani uygun olmayabilir yani bu sorunun sorulması lazım ve ona göre de herkesin elinden geldiğince ve elinden gelmediği yerlerde yani özel gruplar vardır. Daha az imkanlı olan onlara da o destek eli uzatılarak hazırlık olmaları sağlanır. Ancak hani burada tahmin edersiniz ki yani çok farklı denklemler var çünkü popülasyon, yani demografik segmentasyon yapmanız lazım, sosyoekonomik segmentasyon yapmanız lazım. Bölgesel hassasiyetler var yani ilçe bazında. Fay yakınlığı, zemin kalitesi, bina kalitesinden dolayı önceliklendirmeler var. Ee, ancak hani bunları yaparsanız Kendinize koyduğunuz Belli hedefler varsa Yani can kaybını şu kadar azaltmak istiyorum. Bina kaybını bu kadar azaltmak istiyorum. E, iş kesinti süresini bu kadar azaltmak istiyorum gibi öncelikleriniz varsa Onları gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu sistemleri kurduğunuzda aslında e, Covid-19 İklimsel bir sel vesaire hepsine de hizmet eden bir dayanıklık kapasitesi inşa ediyorsunuz. Yani burada aslında vatandaş da devlet kuruluşunda Covid-19 için ayrı bir fon, deprem için ayrı bir program, yok işte efendim artan seller dolular için ayrı bir program yapmak istemez. Yani onun maliyeti çok yüksek olur. Daha ziyade hepsini dayaklılığını arttırmak tabii ki özgünlükler olacak ama ortak paydalar da olacak. O ortak faydalardan başlayaraktan hareket etmek ister ki o dayanıklığı inşa edebilsin kent seviyesinde ve toplum seviyesinde. Bu şey anlamında yani bütün her toplumun her kesimini kapsayan bir afet yönetim planı diye değerlendirmek lazım bu çalışmayı öyle mi? Öyle. Çünkü baştaki konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Yani konumuz risk ve riskin iki tane parametresi var. Bir olasılık Şimdi neyi görüyoruz? Karşılaştığımız olayların olaylar çeşitleniyor. Yani eskiden 50 yılda bir olan bisel, şimdi 20 yılda bir olmaya başlıyor. 10 yılda bir olan bisel, artık her yıl olmaya başladı. Dolayısıyla olasılık değişiyor. Covid-19, işte belki kimisi Spanish flu 1918'in pandemisi ile karşılaştırma yapıyor, demek ki 100 yılda bir olan bir olay, şimdi 100 yılda bir olan global bir pandemi artık 10 yılda bir hale gelirse olasılık değişmiyor. Depremler, evet. deprem nispeten olasılığı en sabit olan şey, çünkü yer kürenin hareketleri bilindiği kadar, yani bilgimiz dahilinde şey, değişmiyor olasılığı. Dedi başka insan yapısı şeylerden etkilenmiyor değil mi? Bilindiği kadarıyla hayır. Yani evet. bazı hipotezler var ama hani bizim evet. konuştuğumuz bazı tıraşanesinin değerli hocalarımız şey yani insan etkisinin deprem oluşumundaki hı hı. etkisine işaret etmediğini söyledi. İkinci denklem riskin etki kısmı. Şimdi etki ne belirliyor? Ne kadar mülkünüzün oldu? Şimdi İstanbul kentleşiyor, bina sayısı artıyor, insan sayısı artıyor. Ekremin Erdem, Bey, artıyor. süremizi hızla tamamladık. Hızla toparlayabilirsek çok iyi olur. Zamanımızı Tabii doldurduk ki, çünkü tek söylemek istediğim buydu. Yani olasılık ve etki de arttığı için genel olarak riskimiz artıyor ve bizim buna göre yeni çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz. Evet. Çok çok teşekkürler. Sağ olun Erdem Bey. Esaslı tam iklim değişikliğine gelmiştik ama süremiz evet. bitti. onca için <gülüyor> kesin bir başka program ihtiyaç var. İklim değişikliğiyle işte seller artıyor, yısıtlığı artıyor filan ve tam o konu açılıyordu. Süre bitti. Evet. Ee, tekrar tekrar teşekkür ederiz. Bir üçüncü programda görüşmek dileğiyle diyelim. Efendim bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız ve Erdem Ergin arkadaşımız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Afet ve Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Uyum Uzmanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.